Evet değerli konuklar hoş geldiniz. Üçüncü uluslararası Çanakkale-Biyeneli başladı. Dün açılışlar yapıldı. Bugün de e, ana etkinliklerimizden bir tanesi için birlikteyiz. E, Çanakkale'nin e, çok önemli işler yapmış e, isimlerinden bir tanesi olan Halil Turanlı'nın Çanakkale-Biyeneli konsepti üzerinden e, ürettiği bir metin var ve bir konuşma var. Şimdi bunları bunu sizle paylaşacağız. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Buyurun. Ben de hepinize teşekkür ederim. Cumartesi günü, öğleden sonra böyle güzel bir hafta sonu Biyaneli'nin parçası olan konuşmaya ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Sesimi duyabiliyorsunuz değil mi? Evet. evet. Üç kısımdan oluşacak benim konuşmam. Bir tanesi tanıtma, tanıtma kısa bir yazı vardı. Elinizdeki bültende olması lazım sanıyorum. Çok incelemedim ama ee, orada özetlenmişti. Bir kez daha ben özetleyeyim. Ee, Jacques Ranciere'in e, 2. Moskova Çağdaş Sanat yapmış, vermiş olduğu bir tebliğ var. Biraz ondan yola çıkarak ama onunla sınırlı kalmayarak sanat neden demokratik bir toplumun ama burası da, tabii öncelikle de Ranciere'in demokrasi anlayışına da değinmeye çalışacağım. Çünkü çok önemli farklı bir demokrasi anlayışı. Yani içinde yaşadığımız... Deneyimlediğimiz parlamenter düzenin sınırını aşan, onun ötesine uzanan bir demokrasi anlayışı, söz ediyor. Böyle bir demokrasiyi gerçekleştirmede sanatın potansiyelini Dans söz ediyor. <gülüyor> söz konusu tedbile. Fakat sadece onunla değil tabi bir çok ilgileniyor, çok geniş bir düşünür. Estetik konusunda da epeyce yazmış. Onun estetik konusundaki diğer yazılarından da yararlanmaya çalışacağım. Ama yol, yol boyunca başka e, örnekler de vermeye çalışacağım e, sizlere. Bu e, birinci kısım. ikinci kısım biraz daha kısa olacak. Biyanel'e katılan dört sanatçının e, eserlerine biraz değinmeye çalışacağım. Yapmış oldukları e, Biyanel'e katılan dört sanatçı. Diğer sanatçılardan peşinden özür dileyim. Hepsini kapsamam hepsini değinmem mümkün değil. E, bu dört e, eserden e, üçünün tarih bellek e, ve e, ilişkisi var. Onu O üçü bir, bir arada almaya çalışacağım. Dördüncüsü ise işte, fotoğrafın anatomisi Julian Stalabrast'ın fotoğraf sanatını imgelerini nasıl başkalaştırma hayatı başkalaştırma gücüne e, değmeye çalışacağım. Üçüncü kısımda ise eğer var ise e, sizin sorunlarınızı almaya çalışacağım. Bu açıdan e, siz beni duyabiliyorsunuz ama benim sizi duyamamak gibi bir şeyim var. E, e, mazeretim diyeyim, ya da engelim var. Onun için ya bir arkadaş bana yardım edecek soruları bana iletmede ya da bana yazılı olarak vereceksiniz. Çünkü işitme engelliyim biraz. Ciddi biçimde bir işitme engelliyim var. Şimdi konuyu şöyle açayım. Avrupa'da 1500 sanatın tahrip gücünden söz edecektim. Yani toplumsal homojenliği nasıl bozabilir bir sanat? Bu neden gereklidir? Ondan söz edeceğim. Avrupa'da 1500 1800'lerin ortasına kadar uzanan bir süreçte bir örnekleşme, bir standartlaşma sürecidir bu. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde artık bu süreç geç orta çağda başlayan ama 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde de neredeyse tamamlanmış olan bir süreçtir bu. Avrupa'da homojenleşme. iki aşamada, iki düzeyde bakmak gerekiyor. Hem Avrupa'da ulus alt sınırların içerisinde bir homojenleşme hem de bunun ötesinde sınırları aşan bir batık dünyasında bir, bir örnekleşme, bir standartlaşma var. Ee, örneğin ilk önce geç orta çağda kırsal alanda e, kilise kilise çanları zamanın zamanı belirlerken ki bu çok öyle kesin bir zaman algısı yok burada. E, kilise çağları şehre gelen ya da ufukta görünen, köye gelen bir yabancı göründüğünde, birisi öldüğünde öyle çok belirli anlarda ve belirli zamanlarda çalınan çalınmıyor. Dolayısıyla daha değişik, daha esnek bir zaman algısı var kırsal alanda. Ama kapitalizme geçişle birlikte sözünü ettiğim o standartlaşmayla birlikte kırsal alandaki bu saat çan kilise çanlarının yerini şehirlerdeki Saat Kuleli'ye almaya başlıyor. Bu saatte ve zaman algısında bir bütünleşmedir. Bunu pek çok bütünleşme, pek çok düzeyde, toplumların pek çok düzeyindeki bütünleşmeler, standartlaşmalar izliyor. Örneğin lehçeler yavaş yavaş siliniyor ve bir ulusal diller, öncelikle ulusal sınırların içerisinde konuşan diller oluşuyor. Mesela Fernand Brodel'in Venedik, ile ilgili bir şeyi vardır, saptaması vardır. Eskiden Venedik'te bir köprü üzerinde durduğunuzda orada Avrupa'nın bütün lehçelerini duyabilirdiniz der. İşte bu, sözünü ettim o bir örnekleşme sürecinde biraz o renklilik, o çok seslilik, o farklılık yavaş yavaş azalıyor. Yerel lehçeler azalıyor. Ya da siliniyor, yok oluyor. Bastırılıyor daha doğrusu. Bu bir başka bir yansıması elbette ki eğitim sisteminde. Eğitim sisteminde e, klasiklerin e, batı düşüncesinin, batı edebiyatının, kurucu metinlerinin kanon haline gelmesi, kanonik okunması. Yani herkes okuduğunda aynı şeyi anlayacak. Bunun eğitim sistemi içerisinde dayatılması. Kanon zat, Edward Said'in bizi hatırlattığını hatırlattığı çok Hatırlattığı gibi kanon Arapçadan, kanundan geliyor. Yani belirli bir okuma tarzı dayatılıyor, bir norm haline getiriyor. Bu bir okuma tarzı. Ama bu aynı zamanda Avrupa'da sözünü o bir örnekleşme sürecinde bir estetik rejim de kuruluyor. Burada Ranciere'nin çok kullandığı bir rejim, terimdir bu kavram, estetik rejim. Fakat ben farklı bir anlamda kullanıyorum, bir disiplin altı bakışı, ...disiplin altına alma, belirli bir görme biçimini dayatmadır. Burada eğitim sisteminin, burada çok büyük bir etkisi var. Yani Hegel'in estetik üzerine denemelerde devrimden sonra, 1789'dan sonra çok hızlandığını söyle saptar bunun. Dinsel anlatıların, kralların ihtişamını yansıtan yapıtların yerini böyle bir, bir, bir örnekleştirmenin yer aldığını söyler. Ama bunu çok dolaylı olarak belirtelim. Yeni bir yurttaş topluluğu yaratmak için, bir anonim topluluk yaratmak için böyle hem görme biçimleri, hem okuma biçimlerinin ve demin, demin hem başta söylediğim gibi belirli bir zaman algısının topluma dayatılması gerekiyor. Yani Regi Rejide, Döbrey de saptadı liseleri o çok över mesela Fransız liselerini. O iyi yurttaş yetiştiriyor. Cumhuriyetin iyi yurttaşlarını yetiştirildiği kurumlar olarak. Yapar. Ama burada sorun olan sorun eğer toplumsal ransiyel gibi parlamenter sistemin ötesinde cumhuriyetçiliğin klasik cumhuriyetçiliğin ötesinde bir sistemden yanasınız, bir yaşam tarzından, bir varoluş tarzından yanaysanız tabii o, o Döbrey aynı fikirde olamazsınız. Çünkü Amaç bu homojenleştirmede farklılaşmamış bir kitle yaratmaktır. Farklılaşmamış, farklılığın olmadığı, her türlü farklılığın e, silindiği bir kitle yaratmaktır. İşte sanat, burada alternatif bir sanat anlayışını bize öneriyor Ranciar. Ortak varoluşu, yani farklılaşmamış varoluşu dönüştürecek bir sanat. Bu nasıl mümkün olabilir? bu sanatın öncelikle bir tahripkar bir sanat olması gerekir. Bu sözünü ettiğimiz eğer sanat ise, sanattan söz ediyorsak orada sınırlı kalacağım. Algı bütünlüğünü, oluşturulan bu bakma biçimini, tek görme biçimini dağıtacak. Hem toplumda farkındalık yaratacak hem de farklılık yaratacak. Yani tikelleş, tekilleşme sürecini tetikleyecek, tekilleşme sürecini hızlandıracak bir sanat anlayışından yandı. Neden tekil olmakla burada Tekil bulgusu yaparken bir şey daha, bir ayrıma da dikkat çekiyor. Tekil, benim anladığım tekil diyor, kapitalist sistemin, neoliberal sistemin bireyinden çok farklıdır diyor. Şimdi burada e, ulus gibi yurttaşlar topluluğu bunlar hep geniş kapsamlı kategoriler. E, bunlar farklılıkları silen ve homojenleştiren kategoriler. Burada... E, Böyle bir homojenleştirme, yurttaş topluluğunu oluşturmak açısından önemli. Tabii burada bir farklı neden yurttaş. Yani söylediğimiz o klasik cumhuriyetin yurttaşından söz ediyoruz yani e, cumhuriyetçi yurttaş. Bakın bunun alternatifleri de vardır. Yurttaş sözcüğünü o kadar da aşağılamak peşopetik anlamda kullanmıyorum burada. Aktif yurttaş var. Şimdi az önce, az sonra örneğini vermeye çalışacağım. Hatta e, e, Hörschkloğun o şeyini okurken ikinci cildini. Umut ilkesinin orada çok çarpıcı bir şey var. Yurttaştan yoldaşa geçiş diyor. Komünist toplumların yoldaşına geçiş. Yani o, o yoldaş sözcüğünü klasik çöken 1899'da çöken o komünist, sosyalist hiçbir bir değil aslında. Sosyalist toplumlar içinde daha farklı bir şekilde anlamak mümkün. Yani o yurttaştan yoldaşa geçiş şeyde de olabilir, Nancy'nin işlemeyen toplumunda, Agambe'nin gelecek toplumunda, hepsinin daha farklı bir yurttaş, daha farklı dayanışmacı bir anlayışı dosyonu dile getiren bir yurttaş anlamından söz edilebilir. Bir daha örnek daha vereceğim. Mesela kamusal alandaki bu kamusal alandaki kamusal alanın bu sembollerle homojenleştirici sembollerle Kuşatılması, onların yerleştirilmesi çok önemli. Burada e, Philip Nora'nın bir terimi vardır. E, hafıza mekanları der bunlara. Tarihin, geleneklerin üretildiği mekanlardır bunlar. Böyle bir gelenek yok aslında. Yani ulusu, e, yurttaşlar topluluğunu bir arada tutan bir gelenek yok. Bu gelenek icat ediliyor. İnsanların belirli bir töz, onları bir arada tutan bir töz yok. Hopsvan'ın dediği gibi gelenek icat ediliyor insanları orada tutmak için. Bu hafıza mekanları, anıtların kurucu, e, anıtları anıtlarının bulunduğu, heykellerinin bulunduğu mekanlar, meydanlar. Bunlar yurttaş topluluğunun oluşturulduğu yerler aslında. Az sözünü ettim. Yani bireyin kalabalığa katıldığı yerler. Yurttaş topluluğu diyoruz ama yurttaş topluluğu da sonuçta bir kalabalıktır. yani Ortak bağların oluştuğu yerlerdir. Cumhuriyetin sembollerinin bulunduğu, sembollerle doğrultulan ve Filip Noran'ın hafıza mekanları dedikleri yerler. Anıtsallık İktişam, kalıcılık bütün e, bunlar o, o mekanlardaki eserlerde e, belirleyici özellikleridir. E, bunu e, bir istersen bir başka da örnek daha verebilirim. Türkçe'de yapılmış bir çalışma vardır. Okumuş olabilirsiniz e, ya da duymuş olabilirsiniz. Aydın Tekiner'in e, bir, bir iki yıl önce yayınlamış bir kitabı vardı. Küt estetik siyaset üzerine yapmış olduğu bir çalışma. E, bu e, Az önce sözüne ettim o hafıza mekanlarının nasıl sembollerle doldurulduğuna ilişkin örnekler veriyordu. Hem Fransa'dan veriyor hem de Türkiye'den veriyor. 1800'lerin Fransa'sında toplumsal heykel yılgınlığının doğduğunu söylüyor. Bir bıkkınlık haline geldiğini. Ama Türkiye'de de Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1946'dan 1946 sonrasında günümüze kadar uzanan süreçte ve özellikle de 1981'de 12 Eylül rejiminden sonra bir çok daha farklı bir bu hafıza, ortak hafıza oluşturmaktan ziyade, yurttaş topluluğu oluşturmaktan ziyade, Cumhuriyet'in ilk e, yıllarındaki bir yurttaş topluluğu oluşturma amacını taşıyordu. Ama 12 Eylül rejiminde basma kalıplarla yapıldığını artık Atatürk heykellerinin, bunu sanatla olamayacağını, bu basma kalıpların sonucunda da bir tahakküm estetiği olduğunu söylüyor. Bu çok bana anlamlı geldi çok doğru bir sattıma olarak geldi. Yani 12 Eylül rejiminin kendisine özgü bir estetik rejim, tabi tarınak içerisinde bir estetik rejim oluşturduğunu söylüyordu burada. 12 Eylül ile yani 1946 sonrasıyla Cumhuriyet ilk yıllarındaki o heykellerin arasında bir nitelik farklı olduğunu söylüyordu. Gerçekten bakarsanız ilk yıllardaki Ankara'da, burada Cumhuriyet meydanındakine bakarsanız eleştirilebilir. Yani Alman sanatının özellikleri vardır, çok incelemiş değilim ama sonuçta bir heykel, sanat. Yani basma kalıp yapılmış olan olarak değil. Gerçekten de Tekiner'in e, saptadığı gibi burada bir nitelik farkı da var. Bir şey daha söyleyeceğim burada bir yani bir samojenin yaratıldığı mekanlar demiştim Hafıza mekanlarında. Bir algı bütünlüğü, algı e, bütünselliğinin bir yekpareliğin oluşturulduğu yerler. Geleneğin icat edildiği ve bireyin Toplula, yurttaşlar topluluğu katıldığı yerler olduğunu söylemiştim. Fakat burada bir heterojenlik mekanları da var. Onlara örnek olarak benim aklıma not aldım burada. Antik çağdaki tiyatro sahnesini gösteriyorlar mesela. Antik çağdaki tiyatro sahnesi trajedyaların sahnelendiği yerler aynı zamanda da siyaset yapılan yerler, siyaset sahnesi olarak görülüyor, siyasetin de yansıması. Ayrıca Elizabeth döneminin tiyatrosundaki da söyleyebiliriz. Christopher Marlum'un ve özellikle de Shakespeare'in Globe tiyatrosu bir halk meclisi gibiydi. Burada da bunlar da homojenlik mekanların, hafıza mekanlarının tam karşısında heterojenlik mekanlar olarak da anılabilir. Şimdi burada anlattıklarımda anlatmaya çalıştıklarımdan, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştıklarımdan şu sonucu çıkarabiliyoruz herhalde. E, sistem, belirli bir sistem e, ulus devletlerin sistemi belirli bir toplumsal yapı, oluşturulmuş yapı, kendisini koruyabilmek için estetik olarak da kendisini üretmek zorunda. Bunu yapabilmek için bu kendisini yeniden üretebilmek için var olan düzeni sürdürebilmek için bir bütünlük oluşturması gerekiyor. Hem eğitimde, hem bakışta, hem okumada hem de güzel sanatlarda. Bunu bir estetik, her rejim kendi estetik rejimini de, her sistem kendi estetik rejimini de oluşturuyorlar. Tabii bu anlatmaya çalıştıklarım aslında bir anlamda da o Kant'ın çıkarsız yargı, tarafsız yargının sadece kendinden menkul olduğunu anlayışını da ortadan kaldırıyor. Öyle bir şey olmadığını ortaya koyuyor. Bu Ranciere'in de çok üzerinde bir şeydi bu. Burada yapılan Sanat eseri aracı koyarak estetik rejimlerde insanların o var olan sistemle bir bütünlük koyma, oluşturmaları, yani duygusal bağlılık, bir sadakat oluşturmaları rejime var olan düzene bir manevi bağ, onun değerlerini ortaya koymak, onların o değerlerini içerisinde, çevresinde insanları bir araya getirmek ve duygusal bağ, sadakat bağları oluşturmaktır. Bunun tam dersi yani eee eleştir tam dersi bunun alternatifi ayrılıktır. O eleştirel uzaklıktır. İşte e, Rancière söylemek istediği yani e, neden tahrip yargı e, bir sanat? Tahrip yargı sanat bu eleştirel uzaklığı sağlayabilmek için farklı bir bakışı sağlayabilmek için eleştirel eee uzaklıktan söz kapitalist toplumda da yani erken dönem Rus devriminin oluşma sürecindeki bir Rusya ya devrim sonrasında eee oluşturulan bu hafıza mekanlarından, algı bütünlüğünden söyledim ama günümüzde de böyle sürüyor Günümüzde de çok farklı değil. Kapitalist sisteminde, piyasa toplumunda kendi hegemonya biçimi var. Tek biçim, o da tek biçimlik bir homojenlik yaratmaya çalışıyor. Şimdi burada iki, genelleştirmeden kaçınmak için, genelleştirmek çünkü çok kolaydır. Bu homojenleştirme sürecinin içerisindeki istisnai, ayrıksı bazı işleyişler var, bazı kurumlar var. Bu kurumlar özellikle batıda e, ikinci sosyal devletle birlikte ortaya çıkan kurumlar. Bunlar biraz farklı. Yani e, sanatı halka sevdirmeye, sanatı e, destekleyen bunlar devlet kurumları. Modern e, devletin siyasi ve ekonomik yapısı dışında değiller ama az önce sözünü ettiğim o tam bir sadakat oluşturan kurumlar da değiller. Sanatın yaygınlaşması için çalışıyorlar ve de devletten, politikalarından bir şey var. İç, dışında değiller ama tam bir bütünleşmiş de değiller. Görece bir bağımsızlıkları söz konusu bu sanat kurumların. Biraz daha iyi bildiğim örneklerden vereceğim, bahsedeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Sanat Vakfı mesela. Bu sanat kurum bildiğim kadarıyla 1960'ların sonlarında oluşturuluyor. Başkan Johnson döneminde, bu dönem çok ilginçtir Amerika'da. Hem Vietnam Savaşı'nın bir anda bir bakın bir yandan çok bütün şiddetiyle sürdüğü, daha fazla asker gönderildi Amerikalı gençlerin asker alınıp Vietnam'a gönderildiği dönemdir. Ama aynı zamanda da Amerikan toplumunda da içte birçok reformların yapıldığı, büyük toplum projesinin hayata geçirildiği bir dönemdir. Bir anlamda 1930'lardaki 1930'ların o büyük ekonomik krizini aşmak için Başkan Roosevelt'ın yapmış olduğu New Deal programlarının canlandırılmasıdır 1960'larda. Bu programlar sayesinde de pek çok siyahlar eğitim olanaklarına kavuşmuşlardır. Yani o program olmasaydı çok iddialı bir laf gibi görünebilir ama Obama gibi iyi eğitim görmüş siyahlar da olamazlardı. Yani siyahlara ve azın, etnik azınlıklara, hispaniklere eğitim olanaklarını açan bir Programdır bu. İşte bu dönemde bu ulusal sanat vakfı da e, kurulmuş e, sanatın sanatçılara destek veren bir vakıftır bu. Fakat e, sonuçta da yani bir bağımsızlık bağımsız, olabildiğince bağımsız çalışmıştır devletle ilişkisi olan bir federal bütçeden beslenen bir e, kurum. Ama e, muhafazakar 80'lerde e, neoliberal politikalar, her şey kısıldığı bir dönemde bu sanat Ulusal Sanat Vakfı'na da yansımıştı. AIDS aktivistlerini destekleyen sanatçıların sanat eserleri mesela orada yapılan destekler geri çekilmişti. Ben hatırlıyorum Karen Finley'in desteği, Robert Meplethorpe, Andreas Serrano'nun işleyen İsa heykelçiyi. Bunlar hep büyük Amerikan toplumunda tartışmalara yol açmış ve bu destek geri çekilmişti. Britanya'daki e, saat Konseyi ise biraz daha farklı. O daha geç, daha, geç, daha erken bir dönemde e, kuruluyor. Tam da sosyal devletle birlikte, sosyal devlet politikalarının hayata geçirildiği bir dönemde geçiriliyor. Ve ilk başkanı da Keynes. Bu e, bunun amacı refah devletinin işleyişine paralel olarak sanatın halka götürülmesi, yaygınlaştırılması çok da faydalı olmuştur. Yani o dönemde hakikaten ben sosyal demokrasiye, sosyal demok devlet refah devletine karşı çıkan bir insanım. Çünkü sonuçta bireyi devlete fazla bağlayan bir sistem olduğu için kapitalizmi aşmaya değil de kapitalizmin sınırını aşmaya çalışıyor. Krizden aşmaya çalışan, kapitalizmi yıkmaya çalışmadığı için karşıyım. Yani daha radikal bir açıdan baktığım için karşıyım. Ama getirdiği olumlu şeyleri de göz ardı etmemek gerekiyor. İşte bu sanat bunlardan bir tanesi. Sosyal devlet politikalarının yürürlüğe girmesi en açık biçimde uygulandığı yerlerden bir tanesi Avrupa'da herhalde İngiltere. Pek çok kütüphanenin yapıldığı bir dönem. Pek çok kütüphanenin açıldığı, halk kütüphanenin açıldığı bir dönem. Buradaki bu iki test, verdim örnek, çok uzatmak istemiyorum demin en başta söylemiş olduğum o algı bütünlüğü oluşturmadan bir, oluşturan devlet kurumlarına eğitim sisteminden biraz daha farklı ve görece değişik kurumlar olduğu için anmaya çalıştım. Ama dediğim gibi devletin devlete kimin sahip olduğuna bakar tabi. Muhafazakarların döneminde, muhafazakarların yürürlükte oldukları, her varlığında kendi politika alanı yürüttükleri bir dönemde de, sözünü ettim kurumlarda da bir değişme olmuştur. Hatta Thatcher zamanında işleme hale getirdi bu sanat konseyi. Amerika'da da muhafazakar eleştirmenler, buradaki verilen hepsini o toplumun sözcüsü olduklarını ileri söylerek bütün desteklerin geri çekilmesi için çalıştılar. Ve burada bu dönemde her şeyi bir güzellik ile ele almaya başlamışlardı. Yani sanatı saygın kılabilmek için sanat güzellikleri, ya yurtsever olacak sanat biraz daha ılımlı bir sağcı, sağcı ise sanat güzellikleri ortaya koymadı. Ben çok iyi hatırlıyorum, Peter Fuller adlı bir yönet sanat eleştirmeni vardı. Çok parlak bir eleştirmendi. John Berger'in asistanıydı aslında, hocası John Berger'di onun ve soldan gelip sağa kayan bir eleştirmendir. E, muhafazakardır ama tuhaf bir muhafazakardır. Yani Teçir'e de, politikalarında eleştiren bir ele, sanat eleştirmeniydi. Mesela o güzellik nosyonunu çok savunan bir eleştirmendi. Daima işte Gilbert'en George'un e, resimlerini eleştiriyordu. Onlarda hiç melekler yok diyordu. Sanki herkes melek resmi çiz çizmek zorundaymış gibi. Ön Raphael kardeşlerin resimlerini örnek koyar. Melekler, meleksi kadınlar e, aşkın bir güzellik anlayışının olduğu resimleri ortaya şey yapardı. John Ruskin'in e, çok e, kapitalizmin oluşma sürecinde çok etkili olmuş olan sanat anlayışında John Ruskin'in oldukça bir muhafazakar bir sağ e, yorumunu ortaya koyardı. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Demin o, verdim o örneklerle e, devletin e, kültürel politikaların dışında olmayan ama görece de devlet politikalarından belirli bir uzaklığı olan kurumlara yani sanatın nasıl çalışabileceğini bir örnek vereceğim. Sizi sıkmış olmuyorum herhalde. Çünkü konunun anlaşılması bakımından bence önemli. Yani istisnaları da ortaya koymak istiyorum. 1929 o krizin aşılması sırasında Amerika'da New Deal programları gibi koyarken sadece ekonomik bir program olarak Hürürlüğe konulmamıştı. E, toplumda e, bir dayanışmayı e, yaratmak için bir sanat da, sanat da büyük ölçüde desteklenmişti. Çünkü arada şöyle bir fark var. Demin o söylediğim devletle bağlarını, yurttaşların bağlarını kuvvetlendirmeye çalışan sanat ile e, toplumun, insanların bir toplum içerisinde yaşadıklarını onları hatırlatmaya çalışan sanat arasında bir fark var. Yani toplum olarak yaşamak demek biraz da toplumda bir dayanışma olması demektir. Toplumun bireyleri arasında bir dayanışmanın olması demektir. New Deal programlarında sanata çok destek verirken, sanatçılar bu konuda seferber edilirken ikinci amaç var. Yani insanlara sanatla bir dayanışmayı sağlamak. Şimdi geçenlerde çok anmaya başladım. Arkadaşlarımla da söyleyeyim. Çok anlamlı bulduğum bir şey vardı. O ok, işgal et hareketinde Wall Street'te, Amerika'nın pek çok eyaletlerinde var, şehirlerinde var ama bu sanırım Wall Street'teydi. Genç bir bayan elinde bir levha tutuyor ve o levhada ben varlıklı birisiyim. Yani sağlık sigortam var, beni geçindirecek kadar bankada param var ve bu insanlardan, çadırların içerisinde insanlar, evlerini yitiren, faizlerini ödeyemeyen insanlardan alacağınız vergiyi ben ödemeye razıyım diyor. Şimdi bu New Deal programlarının amacı böyle bir yurttaş şey yapmaktır. Toplum bu. Oradaki bir bayan çıkıp ben varlıktayım, buradaki insanlardan daha iyi durumdayım. Bu vergiyi ben ödemek istiyorum. Benim bir insanları vergilendirin demek istiyorum. Bu toplum içerisinde yaşayan bir insandır. İşte New Deal programları böyle bir şeydir. Bu amaçla Hayata geçirilmişti. Walker Evans'ın fotoğrafları mesela gidip e, güneydeki çok yaşlı, e, yoksul ailelerin e, fotoğraflarını çekerek onları orada bir empati duygusu uyandırmaya çalışıyor. Yani insanların, orta hal insanlara vergi vermeye ikna etmek için yapılıyor bu. Ke Keza aynı dönemde Aaron Copland'ın müziği mesela. Çok basit bir müziktir ama çok folk müziğinden kaynaklanan, Amerikan folklarından bir insanlar bir arada, bir aradayız, bir, birlikteyiz ve bir, paylaşmamız gerekiyor. Yani bunun yükünü de birlikte paylaşmayacağız demek anlamına geliyor bu. Bu, e, Geoff Orwell'ın yazılarında da vardı. Yani toplumun, bir insanlara toplum olduklarını, toplum halde yaşadıklarını hatırlatan yazılardır bunlar. Bu örneklerden sonra bir, bir bölüm, alt bölüm olarak birinci verim örnekler, yani bir algı bütünlüğü oluşturma, belirli bir bakışı dayatma, onu, bakışı ve okuma biçimini dayatmanın bir onun hedef kitle oluşturmaktır burada amacı. Bir insüleyenleri birbirlerine bağlamak, bir ortak bir değerleri paylaştırmak, ortak anlamların etrafında onları bir araya getirmek. Fakat böyle bir şey, bir tehditkesi daha var tabii. Kendini başkalarına kapatan bir topluluk ortaya çıkar. Bir tür cemaat değildir belki ama bu kadar büyük bir cemaatsi bir yapı değildir ama buradaki kendini kapatan, ötekileri içine olmayan, bu değerleri paylaşmayan, insanlara onlarla hiçbir şekilde dayanışmaya da girmeyen bir topluluktur bu, toplumdur. Buna toplum denilebilirse Burada e, be, belirli bir alımlı, alımlama, biçimini, alımlama biçimi norm haline getirerek böyle bir toplum oluşturulabilir, oluşturulmuştur da. E, Ranserin sorunu ise işte tam da böyle bir topluluğu bölmek sanatı bölücü olarak kullanmak, tahrip etmek bütünlüğü e, ortadan kaldırmak. Böyle bir sanat, Aynı, özellikle e, sanıyorum e, Platon'u çok bildiğimiz o mimesisi yani yıkması gerek Var olanın, belli olanın görünümünü reddetmek zorunda. Var olanı onaylamamak zorunda. Gerçekliğin e, görünümünü taklit etmeyen bir sanattan yana, Devletin bütünlüğünü, devletin yarattığı algı bozabilmesi için. Burada e, başlangıçta bir şey söyledim arkadaşlar eğitim sisteminin böyle bir bakışı ve okuma biçimini, dayaklarını, böyle bir estetik rejimi kurduğunu söylemiştim. Şimdi bunun bir tersi var. Ee, bence pek çoklarınca hemen benim de katıldığım bir düşünce John Dewey'den bu yana e, en büyük eğitimci olduğunu söylerler. Maxine Green. Oldukça yaşlanmış artık bir emekli profesör, eğitimci kendisi. Onun denemelerini toplandığı bir kitap vardır. Mavi Gitarlı Adam. Mavi Gitarlı Adam aslında Amerikalı şair, modernist şair, Walt Stevens'ın bir şiiri. Ama Mavi Gitarlı Adam biliyoruz ki Picasso'nun eseri tabi. Orada Walt Stevens Picasso'nun o eseriyle, 1910'dan hemen başında yaptığı bu Mavi Gitarlı Adam'la ve diğer eserleriyle bakış mantığını, resmin mantığını parçaladığını e, dile getirir burada. Bell Stevens, e, Mavi adam e, e, şeyleri olduğu gibi göstermezler. Farklı bir şekilde gösteriyor. Hatta herkese farklı gösteriyor. Yani tekilliği e, teşvik eden, tekilliği, e, tekilleşme sürecini çalıştıran, işleten bir e, resim sanatını e, imza attığını, e, imzasını vurdu mühünü vurduğunu söyler Picasso. Maxine Greene ise buradan Bell Stevens'ın ve onun dayandığı, Picasso'nun resminden yola çıkarak, sözünü ettiğim o yine mavi gitarlı adam başlığını taşıyan denemeler toplamında, eğitim sisteminin de böyle olması gerektiğini söylüyor. Eğitim sisteminde çocukların hayal güçlerine değer veren, hayal güçlerini teşvik eden o her sınıfta, bir sınıfta herkesten, her çocuktan farklı bir ses çıkmasını istiyorum diyor. Herkes farklı bir şeye bakmalı. Şey, bu yüzden de şiiri çok okumalıyız. Şiir insanların e, hayata farklı şeyler bakma bakmasını söyler. Çünkü şiir hayal gücüne dayanır. Sanat da böyledir. Az sonra söylemeye çalışacağım. Aşağıda e, Ransier'in de e, sanatın dili rasyonel bir dil değildir diyor. Burada rasyonel olmamanın karşıtı irrasyonel akıl dışı olmak değil ama hayal gücüne dayanmak. Sanat rasyonel olma olmaz. Sanat tahayyül gücüne dayanır, hayal gücüne dayanır. Burada da eğitimde Waxing söylediği o bu konuşmayı hazırlarken hemen aklıma gelmişti. Birinci örneğe verdim. Algı bütünlüğünü sağlayan örneğe tam karşıtı bir şey bu. Yani çocukları daha çok küçükken başka farklı bakmaya teşvik eden, bir onlara farklı bakışları, farklı okumaları sağlayacak bir eğitim sisteminden. Yani dediğim gibi sınıfta 40 kişilik bir sınıfta 40 ayrı sesten olunmasına. Yani ahensiz bir sınıf herkesin dileğini farklı bakabilmesi. Bir şey daha söyleyeceğim burada. Bir başka şairin Dennis Arka Arkabay yeniden öğrenmekte bir şiir şi şi şi şi şi kitabı de bu vardır. Orada da bütün şiirlerinde o şiirleri oluşturan, kitap oluşturan şiirlerde hep bu şiirin düş gücünü tetikleme, düş gücünü e, harekete geçirme gücünden, hak potansiyelinden söz Arka Arkabay yeni in insan, insanlar yeniden öğrenemezler tabii. Burada. Ama söylemek istediği Denis Liberov'un insanlar farklı şekilde okumalılar. Çocuklar farklı şekilde okumalılar. Çocukları bir o kanonu bozmaya, kanonik okumayı eee tahrip etme edecek şekilde eğitmeliyiz ister burada. Şimdi e, fakat e, bu algı bütünlüğünün bozulmasını sağlayabilecek bir sanat nasıl olabilir? Bu çok ısrarlı. Yani bunu şey yapabilir. <gülüyor> bu eğitim sorundu ama Sadece eğitim sonudur. E, verdim o örneklerle, Maxine Green örneklerle. Onlarla sınırlı e, kalıyor aslında, yani sınırlı bir şey çözüm. E, ama önemli bir çözüm. Yani ona sınırlı kalamayız. Önemli bir çözüm. Başlangıç için çok önemli bir çözüm. Bu algı bütünlüğünü bozmak için, kitleler zaman zaman tarihsel olarak pek çok kez e, harekete geçmişlerdir. Yani e, yeni bir başlangıç yapmak arzusudur bu. Heykellerin kırılması. Duygu ve, orta, duygu ve anlam ortaklığı yaratan heykellerin kırılması. Walter Benjamin 1848'de Avrupa'daki ayaklanmalarda insanlar çok iyi bilirsiniz saat kulelerini ateş, ateş ettiklerini akrep ve yer kovanı durdurmaya çalıştıklarını söyler. Bu insanların Avrupa'da isyan eden isyancıların saati durdurmak, başka bir zamanı başlatmak, yeni bir başlangıç yapmak istediler. Ama başlangıçta söyleyeyim o kiliselerin çanlarından, şehirlerdeki o zamanın homojenleşmesine karşı bir şeydir. Halkın, ayaklanan, isyan eden halkın, şehirlerdeki saat kulelerini, saatlere, çan saatlerini ateş etmeleri, onları parçalamaya çalışmaları, akrep ve yelkovanı işleme sahip getirmeleri, bu algı bütünlüğünün, halkın, sanatçıların değil ama halkın, e, algı bütünlüğünün parçalama arzusunun, ifadeler. Ama ayaklanmalar sanatçılar demek sanatçı olmadıklarını söylemiştim ama geri alıyorum hemen. Fark ettim. Ayaklanmalar bir sanattır aslında. Ayaklanan insanlar da bir şekil dekor olarak kullanırlar. Şehirlerin meydanlarını, sokaklarını ve orada bir ayak bir e, tarihi aktörleri olarak oraya çıkarlar. Tarihi değiştirme, tarihin akışını değiştirme arzusuyla çıkarlar. Ayaklanma bir sanattır. Sanatın içerisinde bir başka bir başka bir estetik edim olarak görmek lazım. Bu sözünü ettiğim 1848'de daha doğrusu ben Benjamin sözünü ettiği ayakla saatleri bir şey, durdurma yeni bir zaman başlatma arzusunda. Keza komüncular Paris'te pek çok eski heykelleri anıtları yıkmışlardır. London Stüdyo gibi. Hatta Gustav Korbey de bunların arasında sanatçı stüdyosundan çıkarak isyancıların arasına katılmış ve heykellerin yıkılmasına katılmıştır. Burada e, bir ikon kırıcılık var. Algı bütün ikonlar e, algı bütünlüğünü sağlayan eserler ikonik bir yapıya sahipler. İkonik bir şey var özlerinde doğalarında. Burada halkın, ayaklarının halkın bir ikon kırıcılığı var. İkon ama Burada bir dikkat edilmesi gereken bir şey de var. İkon kırıcılık ve vandalizm arasındaki sınırı bazen müpembeşiyor. İşte belki burada insanların kendilerinin daha iyi isyanı, yeni bir başlangıç yapman, algı bütünlüğünü parçalama, homojenliği parçalama konusunda daha estetik bir forma, estetik bir biçimle kendini ifade etmeleri gerekiyor. İşte sanatçı burada giriyor. Ama şunu da söylemek gerekir sanatçı çok ayrıcalık bir konuda düşünmemek lazım. Burada başlangıçta konuda Rancière'den yola çıktığımı ama yol boyunca başkalarına gönderme yapacağımı, yararlanacağımı söylemiştim. Hemen aklıma Badyo'nun geliyor. Felsefeyi özgür bir sesleniş olduğunu söyler Badyo. Yani felsefeyi herkes yapabilir. Felsefeci e, çok e, filozof çok özel bir konumdan insanlara seslenmez der. Çok yüksek bir konumdan sesleme sanatçı da öyle düşünmek gerekir. Yani sanatçı aslında özgür bir seslenişte bulunuyor. Özgür bir sunumda bulunuyor ve algılaması için bir kitleye sunuyor. Bu e, sanat eserlerinin sergilendiği yerler, galeriler aslında bakarsanız oldukça demokratik ortamlardır. Yani oradaki ama ye, yeter ki müzayede salonları olmasın. Orada salon, e, de, birilerinin mülkü haline gelmesin demokratik şeyler aslında çok demokratik e, sergilendiği ortamlar. Çünkü alıcı bir kitle değil. Sadece bakan, algılayan, alımlayan ve kendince yorumlayan insanlar var orada. Ama müzayede salonları farklı. Şimdi asıl e, can alıcı noktaya geliyorum belki. Yani buradaki şeyleri çok önemsiz şeyler değildi ama bir anlamda e, giriş e, asıl Ransier'e söz getireceğim. Ransier'in e, demokrasi anlayışında Konsensusu, mutabakatı kesinlikle reddeden bir anlayış bu. Yani demokrasi mutabakat rejimi değildir. Herkesin hem fikir olacak bir rejim değildir. Böyle tanımlamak da demokrasi zaten çok tehlikelidir. Ama liberal demokrasi böyle tanımlar ve mutabakata kendisine çok önem veriyor mutabakat. Demokrasi tam aksine çatışmaların, çatışmaların olduğu bir süreçtir. Sürecin altını çiziyorum. Demokrasi bir rejim değildir, bir yapı değildir. Demokrasi işleyen, sürekli işleyen bir süreçtir. Rancière'de, Rancière'in nasıl demokratik bir toplum oluşturmak için, sanatın, hangi, ne tür bir sanatı dan yana olduğunu anlayabilmek için, onun nasıl, ne tür bir demokrasiden, önce, demokrasiden yana olduğunu anlamamız gerekiyor öncelikle. Onun demokrasisinin kurucu kolektivitesi, demos, yani halk, aslında daima demo var olan sistemin dışında kalmış olan bir kitleyi bir kolektif bir deyi, bir kolektif topluluğu bir kolektif bir teyit ifade ediyor. Yani şu demek, biraz açayım Demos şehrin dışarı, duvarları dışında kalıyor ama hukuk sisteminin dışında kalıyor ama kendisi tanınmak için, hukuk sistemine dahil olabilmek için daima taleplerde bulunuyor talepler de ileri sürüyor. Bu talepler, demosun var olan sistemin içerisine girmesi ve var olan sistemin onu kabul etmeme zorlanması, onu geri çevirmesi tam bir çatışma oluşuyor. Burada bu aşamada tabakatı ileri sürmek, demosun mücadelesinden vazgeçmesini ileri sürmek demek. Demo, demos kendisini sistemin içerisine dahil olmaya çalışıyor. Bu çatışmalara dayalı, antagonizmalara, antagonizmalara dayalı bir demokrasi anlayışı. Yani demokrasi ee, bir var olmuş biçim, ontolojik düzeyde aldığı bir şey. Demokrasi daima daha fazla haklara sahip olmak için mücadele etmek demek burada şey için. Bu mücadele sürecinde insanlar mücadele sürecinde kendini estetik olarak da, estetik düzeyde de, sanatla da ifade edebilirler. 68 Mayıs'ında duvarlardaki afişlerden tutun sokaklarda oynanan tiyatrolara kadar hep sanatla ifade etmişler. Ee, şey. Odeon'un işgal etmeleri öğrencilerin, Living Theater'ın, Paris'in sokaklarında oyunlar sahnelemesi hep ayaklanmış olan öğrenci ve işçi kitlesiyle birlikte radikal siyasetle radikal estetiğin iç içe geçmiş olmasıydı. Sorunu bu zaten Ranciere'in. Modern toplumların, modern zamanların başında bu ikisi arasında bir ittifak vardı. Bu ittifak çözülmüştü, bu ittifakı nasıl kurabiliriz diyor. Ama önce tamamlamak istediğim bir şey var. Yani Ranciere'in demokrasi anlayışıyla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Chantal Mouffe'un o antagonizmalara dayalı demokrasi anlayışıyla. Oradaki demokrasi anlayışı biraz Carl Schmitt'den esinlenerek ileriye sürülmüş. Demokrasinin, demokratik siyasetin çatışmalara dayandığını ve bu çatışmaların bir yerde de yatıştırılması gerektiğini söyleyen bir anlayış biraz. Ranciere'inki biraz farklı. Ranciere hem o şantı al söylediği radikal demokrasi anlayışından farklı bir anlayışı demokrasi anlayışını savunuyor. Hem de özellikle de tabii mutabakata karşı çıkışı liberal toplumlardaki mutabakatın bu kadar önemsenmesine karşı çıkışı esas olarak da haber karşı çıkıyor. Şimdi mutabakat demek sadece çatışmaları bertaraf etmek, çatışmaları düzleştirmek, toplumu bu çatışmaları zararsız hale getirmek değil. Duyup ve anlam uyuşması demektir diyoruz konsensüs. Yani başta da söylediğim gibi ulus devletlerin kuruluş aşamasında olduğu gibi tekrar başka var araçlar kullanarak ama sanatı da bu arada kullanarak, eğitim sistemini elbette kullanarak insanları e, tek belirli gerçeklik üzerinde birleştirmek, algıladığımız şeyin anlamı, algıladığımız bir sanat eserinin anlamı üzerinde hepimizi hemfikir fikir yapma. Kısacası başta söylediğimi tekrar söylüyorum. Homojen bir kitle e, yaratmak. Liberal toplumda da böyle homojenleştirme -ler devam ediyor. Yani benim 19. yüzyılda ortalarında tamamlandığını söylediğim şeyi biraz eksik söyledim. zamanımızda da toplumların çözülmesine karşı homojenleştirme süreçleri işlemekte. Eğer bu homojenleştirme tabakatla bu kadar ısrar ederseniz, hiçbir zaman belli olan sistemi, belli olanı aşamazsınız. Algı bütünlüğünü e, karşılayamazsınız. Böyle bir sanatın buna şey yapması olanaksız diyor. Mutabakat ama haber nasıl düşünürler? Ve daha da sadık düşün Sosyal demokratlar da bunun içerisinde özellikle. E, Mutabakatı e, neredeyse bir yasa haline getiriyorlar. Bir zorunluluk haline getiriyorlar. Bir belirli gerçeğin kabulünü dayatmanın bir başka yoludur bu. Bizleri alternatif bunun sonucu şu örtülü olarak burada söylemek zor olan, bizleri alternatif bir toplum düşünmekten alıkoyuyorlar. Bu sonu Yani liberal düzen bu olabileceklerin en iyisi bundan daha iyisi olamaz. Liberal düzen eşittir neoliberal düzen, serbest piyasaya ve özgür toplum. Bunun hepimiz burada en fikir olmalıyız. Bunun dışına çıkmamalıyız. Bunun ötesine gitmemeliyiz Bu tabakatla israr edersek anlamı budur mutabakatın sonuç olarak anlamıdır. Oligarşiler günümüzde kendini meşgulaştırmak için böyle bir zorunluluk, böyle bir denklem kuruyorlar. Bu ve kendini meşgulaştırmak için mutabakat da, konsensusta da. Ya yani konsensusta eee ama bunun bir şeyi daha var tabii. Habermesin. Kamusal alana yaklaşımında, mutabakatta, böylesine ısrar etmekte, mutabakatın gerçekleşeceği alanlar olarak, mekanlar olarak e, kamusal alanı tanımlaması, ideal iletişim alanı olarak tanıması, bunun e, bir şeyi var sonuçta. Mutabakat, çok basit bir şekilde özetlersek, biz oluşturur. Hem fikir olursak, bu başlangıçta ulus devletin kurmaya çalıştığı düzenden çok farklı bir şey değildir. Ötekileri dışlayan bir biz oluşur. Farklılıkları ortadan silen ve bir biz oluşur. Bunun bir şey daha var elbette. Haber liberalizmi siyaseti muten Fazla kibarlaştırıyor siyaseti. Fazla çatışmalardan arınmış hemen hemen çatışmalara hiç yer vermeyen bir siyaset tanımı bu liberal toplumlar içerisinde. Rasyonel söylemin süre geldiği, aynı zamanda burcu öznenin. Konuştu. Burjuva genellikle de Habermas'ı sevenler, yani ona bütünlükle karşı çıkmayanların dahi e, fikir olmadıkları bir konu vardı. Burada konuşan genellikle erkektir, Burjuva erkektir derler. Kamusal alanında diyaloga girme hakkını sadece onlara veriyor. Sonuç olarak burada söz konusu olan da e, bir e, siyasetin e, mutenalaştırılması Ransiyeli'nde söylediğim gibi. Konsensus, aynı zamanda ideal ve rasyonel konuşmaya verilmiş dayağılığını söylemiştim. Ortak akılda insanları birleştirme. E, bu oldukça tehlikeli bir şey aslında. E, sanat, e, yani yıkıcı bir sanat. Gerçek sanat. E, büyük S ile sanat. E, sanatın doğası böyle bir rasyonel dili kabul etmez. Böyle bir rasyonel iletişimin bu dil sanatın dili olamaz. Sanatçı düşük gücüyle yaratır, tahayyül gücüyle yaratır. Sanat de aynı zamanda bir düş severdir. Yani sanat eserine bakarsınız, bir hayal kurmak için, sizi var olan gerçekliğin ötesine taşımak için bakarsınız bir sanat eserine, bir romanı bir de ölü bir resmi öyle bakarsınız, bir filmi öyle izlersiniz. Sanat hem düş severdir hem de çok akıllı da olmak gereken zorlukları. Sanat biraz da şizofrendir aslında. Yani algi bütünlüğünü parçalaması için böyle bir şey gerekiyor sanattan burada sanatla rasyonel politikalar arasında bir ortaklık belirliyor. Yani sanatın dilinin rasyonel olmadığını söylerken aynı zamanda şey de söyledim demin de mi? Radikal politikalar. Özgürleşme politikaları, Ranciere'nin örneğine dönelim şehrin içerisinde duvarların dışında kalıp da şehre girmek ve hukuk düzenine dahil olmak isteyen, hukuk düzenince tanımak isteyen demosunda e, yürüttüğü siyaset tam rasyonel bir siyaset değil. Biraz düşlerle yürütülen bir siyaset. Radikal siyasetler, alternatif siyasetler, muhalif siyasetler düş gücüyle yürütürürler. Yani 1968'ın çok bilinen şeyi, düş gücü iktidara dedikleri şey. Radikal siyasetlerde haber basın Orada ilimli bir siyasettir bu, çok fazla değişmeyen reformist bir siyasettir. Ama beni çok Ransiyer hiç ilgilendirmeyen şeyde reformist olmak ve uyuş, sanatın sonuç olarak çok mu geç kalıyoruz? Benim uzatıyor muyum? muymuş? Ee, sanatın e, amacı uşmazlık yaratmak. Evet çok teşekkür ederim. İhtiyacım var. verili bir durumu tartışmaya açmak. Az önce söylediğim şey, bağlanmaktan ziyade var olan düzenin, statikonun dayattığı anlamlara, dayattığı değerlere, paylaşılan bütün o değerlere karşı olmak, onları oralarda bir bölünme yaratmak, onlara eleştire, eleştiriyle yaklaşmak, bir tek gerçekliğe bağlanmamak, veriyor olan gerçeklikte, toplumda çatışmalar açmak ve çatlaklar açmak, duvarda çatlak açmak. Böyle bir sanat. Sanat Konsensusu değil de konflikt, çatışmayı köyüleyen bir taraf. Çatışmaları köyüleyen, çoğaltan, çatışmaları ikiye katlayan, üçe katlayan bir sanattan yanı Ransiyar. Mutabakatın dayattığı o tek tip dünyanın dışında, oranaklı, mümkün pek çok dünyaların olduğunu hatırlatabilmek sanat. Sanat. Sanatlı yönünden de ütopik ki, küresel zorunlığa karşı protest sokaklardaki protestocuların, pek çoklarının, İspanya'daki öfkelilerin örneğin örneği, o isgalet hareketi pek çok kendini tıpkı 68'de olduğu gibi estetik biçimde ifade ediyorlar. Yani sonuç olarak liberal mutabakata meydan okuyan ve kurum bu liberal düzenin kurumlarını sarsacak bir siyaseti tetikleyecek, kanonları bozacak ve bu olanda kargaşalık yaratacak bir sanat. Bu böyle bir sanat siyasetle kolaylıkla bir radikal siyasetle az önce söylediğim gibi ortak bir noktalar var. İkisi de düş gücünden besleniyorlar. Yani radikal siyasetiyle özgür radikal özgürleşme hareketleriyle radikal bir sanat anlayışı iki ayrı gerçeklik değildir. Radikal hayal gücünden beslenmeleri, sistemi değiştirmeye çalışmaları, bunların başlıca ortak noktaları. İnsan Politik çok bilinen bir şey. E, politik olmak e, nedir? Onu politik dede insan politik olmak ne anlama geliyor? Politik olmak toleransiyer, e, haklı ve haksız konusunda neyin haklı ve neyin haksız konu, olduğu konusunda e, bir düşünce açıklamaktır. E, politik olmak, politika yapmak, toplumdaki sizlere verilmiş olan yeri, sizlere verilmiş olan zamanı e, reddetmek. yani işçi olmayı reddetmek, memur olmayı reddetmek, zamanın yeniden düzenlenmesini, eşit olarak düzenlenmesini istemek, fabrikada çalışmak yerine, masanın başında kitap yazmak, resim yapmak yapmayı istemek demek. Haklı ve haklısız hakkında söz söylemek için de zamana ihtiyacınız var. Düşünmek için zaman, hayal kurmak için zamana ihtiyacınız var. Bu yüzden de Bunları öncelikle reddeden radikal siyasetler bunları reddederler. Yani burada ikisinin ittifakı, modern şirketler zamanların başlangıcında böyle bir ittifak vardı. Bunun çözüldüğünü söylüyor Ransiyar. Dünyayı dönüştürecek yeni bir irade yaratmaya, el ele yaratmada sanatın ve siyasetin el ele vermeleri gerektiğini söylüyorlar. Piyasa mekanizmalarının, piyasanın mantığının dışında bir e, ve in, burcu, bencil burjuva insanın dışında bir tekillik yaratma e, için ikisinin el ele vermeleri gerektiğini söylüyor. Sonuçta şunu söylüyor? Estetik bir karışıklıktır. Bir düğümdür. Diyor estetiğin huzursuzluğunda. Benziyor. Ayrıştırma iddiasında bulunur sanatsal pratikler. Ve tekil, kendilerini tekillik içerisinde değerlendirirler. Tekillik içerisinde yaratılırlar ve tekillik içerisinde değerlendirirler. Burada sanatın iki süreci var. Stüdyosunda sanatçı tek başınıdır ve tek başına yaratır ve bunu insanlara sunar. Siz onu bir sergi salonunda izlerken de bir alımlama da, sanat eserine bakma bir tekil süreçtir. Nasıl ki yaratılır, yaratmada tekillik söz konusunda, damgasını vuruyor ise aurasını vuruyor ise ben yaminim deyişiyle, insanlar da sanatın alımlayıcısı kitle de teker teker sanata bakarlar ve ondan farklı anlamlar çıkarlar. Sanattan alımlaması, sanata bakma, sanattan Anlamak böyle bir şey. Az önce söyledim sanatçı düşkücüne denir ama sanat severler de aynı zamanda düz severlerdir. Böyle sanat sonuç olarak bir farklılık, hem farkındalık yaratır hem de toplumda bir farklılık yaratır. İnsanları böler, kitleye katılmış olan bireyleri teker teker ayrıştırır, onları tekil varlıklar haline getirir. Sanat bu yüzden o farklı bir varoluş biçimini bize önerir. Ransier'in çok sevdiği bir örnek var. Ve sık sık verdiği bir örnek. Benim de kendisini tanıdığım için çok mutlu duydum. Bir sanatçıya, fotoğrafçıya, bir ancak bir kuramcıya ait bir örnek. Martha Roster'ın Vietnam Savaşı sırasında yapmış olduğu o kolajlar, savaşı eve getirmek. Burada Martha Rosler o zamanlar hem Life dergisinin kapaklarında birçok resimler var vardı. Ben de hatırlıyorum. Evet yaralı askerleri de gösteriyor ama genellikle Amerikan ordusunun helikopterlerini, nasıl taşıdıklarını askerlerini gösteriyor. Özellikle televizyon tabii, Life dergisinden de daha kötü. Oturma odasında insanların savaşı bir oyun gibi gösterir. gösterdiğini söylüyor. Biz o savaşı televizyondan seyretledik Vietnam Savaşı'na ama Walter Ross bunu çok iyi biliyor. Bu kolajlarda savaşın hem Amerikan mutlu ailesinin hem de savaşı yan yana getirdiği ve onları farklı bir bağlamlara oturttuğu kolajlarda o televizyondaki orta sınıf ailesinin resmen huzurunu bozmuştur. Huzur bozucu bir sanat. Onlara sana, savaşa farklı bir dünya bakışı önermiştir. Dayatmamıştır, Ama farklı bir bakışı önermiştir. Özgür dünya adına yapılan savaşların çok keskin ama kaba olmayan aynı zamanda bir eleştirisidir bu. Burada tike, tikeli savunması, tikelin Çoğulculuk ve tikelik. Çoğulculuk. Çoğunluk değil, yekparelik değil. Çoğulculuk zaten hep farklı bireylerden, tikel bireylerden meydana gelen bir kolektivite. Bir şey daha söylüyorum. Sonuna geliyorum yavaş yavaş birinci bölümün. ikinci bölüm daha kısa zaten. Estetik ve sanat aslında yaratı, estetik yaratı gündelik hayatın elbette ki duysal deneyimlerinden beslenir. Örneğin Edgar Vares'in New York'a geldiğinde Avrupa'dan daha gürültülü, Avrupa bütün Avrupa şehirlerinden daha gürültülü bir şehir bulmuş karşısında arabaların seslerini. Ve onu çok çok sevmiş. Bu sire, mekanik seslerinde bulunduğu bir ses. Tam benim müziğime göre demiş. Evet, yani seslerini, müziğini oluşturan gürültüleri e, gündelik hayatın içerisinde e, bulup çıkartıyor. E, Kurs da pek çok gündelik hayatın içerisinde e, şeyler, tatlar, renkler bulmuştur. E, fakat e, gündelik estetik e, yaratılırken, e, gündelik hayatın e, duyumlarından, duygusal deneyimlerinden beslenmekle birlikte e, estetik yaratı süreci sanatçı. Ee, Gündelik hayatı askıya almıştı, askıya alınır, yani tıp, sanatı bir oyun olduğu söylenir ki doğrudur, o klişeyi pek kullanmak istemiyorum o Schiller'in klişesini ama özellikle burada estetik huzurlu, huzursuzluğunda Ranciere'in o Alman romantizminden sanatına biraz daha yaklaştı, biraz daha o tanımlara bağlı kaldı, diye, bağlı kalıyor o metinde. ama Burada bir oyun, inkar edilmez, yatsınmaz bir ortaklığı var elbette sanatın. Oyunda da bir güç dayatılmaz insanların. adı oyundur. Ve burada gündelik hayatı askıya alma biçiminden yeni bir ortak yaşam biçiminin nasıl oluşabileceğini, bize gösterebileceğini sanatın söyleyebiliyor. Günümüzde... Birkaç şey daha söyleyeyim, birinci bölümü tamamlıyorum. Şirketler sanata yatırım yapıyorlar, yapıyorlar, doğru. Ekonomik güçlerine dayanarak kültürel sermaye ediniyorlar, müzayedelerde onu alıyorlar, mal varlıklarını zenginleştiriyorlar, sanat eserlerini özel koleksiyonlarına katıyorlar ve burada sanatın o özelliği maalesef gidiyor. Ama. Şirketlerin satın alma şirketleri müşteri olarak gören bir sanatçının da çok yıkıcı bir sanat yapması beklenemez. Geçenlerde okuduğum bir yazıda bir şirket yöneticisi evet sanata yatırım yaptıklarını, bu konuda çok para ayırdıklarını bütçelerinden, mesela görüşme yaparken duvarlarının hep güzel resimlerle, yani iş görüşmesi yaparken duvarların güzel resimlerle süslü olmasını, insanın ferahlık verecek resimlerle süslü olmasını, duvarlarında bulunmasını, Söyledim. Böyle insanın içine ferahlık veren resimlerle algı bütünlüğünü falan bozamazsınız. Bu taklit bir sanat değildir elbette. Şimdi Paul Virilio'nun da söylediği gibi sanatçı o zaman e, sanatsal e, sanatçı araçsal güçlerin bir aleti olmuştur. Yaratıcılığını insanlığa karşı daha iyi, daha adaletli, daha insani bir dünyanın yaratılmasını için harcamak yerine bütün entelektüel bir yaratıcı enerjisini e, birçok gibi sıradan bir pazara yönelmiş bir kişi olarak karşımıza çıkar. Rancière, sanatın ütopyalarla, ütopyacı siyasetlerle, özgürleşme siyasetlerle, ittifakının bozulmasından yakınmakla birlikte bu sanatsal radikalite, siyasal radikalliğin elele verebileceklerini ve birlikte olabileceklerinden de söylüyor. Bu Burada bir şey daha var. Sanatın e, mikro sanatlara karşı, mikro siyasetlerin dışında daha hem yere, e, tikel olan hem de evrenseli e, önemseyen bir sanat anlayışından yana bu. E, pek çok kezlerin kişinin İtopya sonrası sanat dediklerine karşı çıkan bir sanat anlayışı bu. İtopyaçı sanat. Sanatın özü zaten İtopya sanat ama mikro politikalarda karşı çıkan bir sanat. Çünkü mikro politikalar sonunda küçük çaplı yerel mücadeleler, sadece yerellikle yetinen mücadeleler bir tür yeni cemaatler oluşturma gibi bir tehlikeleri var. Burada bir öneriyle şey, kapatacağım birinci bölümü. Ama Rancière'den değil, Badiu'den. Badiu'nun dostum ve düşmanım dediği Rancière'den. Pek çok konuda anlaşamıyorlar ama anlaştıkları şeyler var. Benim güzel dostum, benim güzel düşmanım dediği Rancière. Öyle söylüyor Badiu. Badiu biraz daha radikal, biraz 70'leri Maoist olarak geçirmiş olanların biraz daha kendilerini bağlayabilecekleri, yakın hissedebilecekleri bir düşünür. Benim açımdan da öyle. Radikal siyasetleri tekrar Radikal siyasetlerle radikal sanat, radikal estetikler, radikal politik arasındaki ittifakı canlandırmak için belki diyor poetik ve politik gruplar oluşturulabilir günümüzde diyor. Poetik ve politik gruplar. Poetic, burada poetika, bütün sadece şiiri değil elbette, bütün sanatı Iç, içeren, sanatı kapsayan bir e, sözcük olarak kullanıyor Badi Buradan. E, gerçek üstücüleri örnek veriyor bize. E, durumcuları örnek veriyor. Özgürleşme politikalarıyla e, özgü, özgürleştirici bir sanatın içiçe geçti geçtiği yerde. Bunların da kendileri içerisinde de bazı olumsuzları olmakla birlikte. Fakat böyle bir sanat anlayışı, sanat topluluklarının e, birleştirici, ittifakı, yenileyici sanat e, topluluklarının Aynı zamanda geleneksel örgütlenme yani özgürleşme politikalarının yürütmede artık yetersiz kalan parti gibi, sosyalist parti gibi, komünist parti gibi kuruluşların da yerine geçebileceğini, sendika gibi artık tamamen bürokratikleşmiş, tamamen sistemin sınırları içerisinde mücadele eden örgütlerin de yerini alabileceğini söylüyor. Biraz alışılmadık bir öneri, kaşlarınızı kaldırabilirsiniz. E, tuhaf karşılayabilirsiniz ama ben e, bana çok da şey gelmiyor yani e, ütopyacı düşünmek, radikal düşünmek, uç noktada düşünmek e, hem felsefe açısından hem siyaset açısından hem de sanat açısından e, çok kötü bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu birinci bölümün sonu. İkinci bölümde e, birkaç üç tane sanatçı şey yapacağım, e, dört sanatçıdan bahsedeceğim. Zamanımız var mı? Var. Evet. Var. Peki. Yani ben zamanı ayarlamıyor olabilirim. Çünkü burada o sanatçılardan da bahsetmem biraz şart. Bütün sanatçıların e, eserlerine e, değinmem mümkün değil. Fakat dört tanesi benim biraz daha fazla ilgimi çekti. Çünkü tarih, bellek e, arasında bir paralellik kurma, e, bir yakın, bir bağ kurmaları açısından ben önemsedim. Önel, özellikle yaşı itibariyle, kıdem, dolayısıyla Komet'in Çanakkale'yi dışından başlamak istiyorum ben. Bu dört taneden bir tanesi. Açılış o taraftan. Burada çocuk, savaş ve masumiyet temalarının biraz farklı ele bir şekilde ele alınmış gibi geldi bana. Yani bu biraz alıştığımız bakışı parçalayan bir çalışma. Walter Benjamin'in o çok savaşın estetize edilmesi eleştirisini bilirsiniz. Ernst Jünger'in Alman çok da tartışmalıdır Jünger. Yani hem solunda, sal Tuhaf, muhafazakar devrimci mi dersiniz aklı bilmiyorum ama soldakilerin de kolay kolay böyle bypass edemeyeceği, kendisini ciddiye aldıkları bir düşünürdü biliyorsunuz. Walter Benjamin onun savaşı estetize edilmediğinden yakınır. Önemli bir düşünürdür. Savaşın estetize edilmesi hoş görülmesi. Yani savaşın çekici kırılması. Böylelikle o kadar estetize etmiştir ki Höns, Hünker işçi toplumunu çıkaran işçiler hemen üniformayı sırtlarına geçirebilirler. Yani savaşı o kadar öylesine onlara çekici kılıyor. Bütün o şey için genç çelik şeyi gövdesi olan erkeklerin bir mücadele alanı, kendilerini ispat ettikleri bir yer, savaş alanı. Keza futuristleri de biliyorsunuz. Teknolojiyle donanmış bir bir savaşmaktan başka başka yapabileceği şey yoktur onlara. En iyi yapabileceği şey odur. Burada modern sanatı hem sanatçılar övmüş hem de politikacılar övmüştür tabii. Modern siyaset, muhafazakar politikacının yanında benim muhafazakar olarak gördüğüm aslında sosyal demokratlar övmüştür. Ama burada e, kometin bakış açısı, e, Çanakkale'ye gidişli işte, e, savaşın çocukların gözünde, savaşı estetize, çocuklar için estetize edilmesi söz konusu. Savaşı çocuklara hoş göstermek burada söz konusu. Savaşı o çocukların bütün çocuklar birer gerçek üstücü ressamdır, sanatçıdır diye bir değiş vardır. O hayal güçlerinin çok taşkın olduğu, sınır tanımaz olduğu vurgulanmak istenir bununla. Bu Böylelikle söylenmek istenen e, bu çocukların o hayal gücünü savaşı yücelmede, savaşı güzel göstermede kullanılmış orada yapılan, e, bulduğu resimler, defterlerden işlenmiş, Pazar 1975'te o bulduğu resimler. Batılı insan, Batılı toplum, e, Böylesine bir savaşı çocuklara hoş göstermeye çalışmış. Yaklaşık bundan 100 yıl önce. Şimdi batılı insanın, bugün batı dışındaki toplumlarda çocuk askerler var. Batılı insanın çocuk bu kendi çocuğuna bu kadar güzel gösteren bir toplumun batılı çocuk askerlere karşı çıkması, Afrika'daki savaşan çocuk askerleri, bana hiç inandırıcı gelmiyor. Şeyin, komet'in Çalışması bence bu Batının bu iki yüzlülüğünü çocuklara yöneltilen bu estetize etmenin çocukları savaşa alıştırmayın Onları biraz küçük asker olarak yetiştiriyorsunuz siz. Babalarını bekliyorlar ama gelecek gelecek. Sanki pikniğe gitmişler gelecekler yani bir işe gitmişlerdi gelecekler. Uzak bir seyahate çıkmışlardi gelecekler. Bu kadar şey yapma. Çocukları savaşa alıştırmaktır. 1915'te alıştırırsanız çocukları bunu yaparsınız. 2. Dünya Savaşı da çıkar toplumda. 2. Dünya Savaşı çıkması çok daha yani insanların çok daha kanlı bir biçimde birbirlerini boğazlamaları, birbirlerini öldürmeleri. Böyle bir toplumda çocukların savaşa böylece alıştırırsanız toplama kamplarının olması insanların toplama kamplarına trenlere bindirilip Yahudilerin götürülmesine kayıtsız kalmaları çok normal bir şey böyle bir toplumda. Dediğim gibi ama öncelikle de yani özellikle de Çocuk askerlerin karşı çıkmasını ben çok saçma şey isteniksiz buluyorum burada. Batının burada bütün bunlarda bir sorumluluğunu bize gösteriyor Komet'in. Bu, biz sorumluluğunu bize duyuyor. Aynı zamanda tabii çocuk masumiyet hissine de farklı bakış açısı var burada bence. Ona da öyle bir bakmayı da teşvik ediyor. Freud'u biraz okuyan, Lacan'ı biraz, biraz okumuş olan çocukların tabii ki masum olmadıklarını bilir. Çok masum değildiler. Ama burada masumiyet, Freud'un sözüne net değil, masumiyet masum olma hali cinsellik düzeyindedir. Burada çok fazla bir şey. Burada da ondan daha fazlası var bence. Sınırsız hayal gücünün militarist, kolonyalist amaçlarla suistimal edilmesi söz konusu. Tipik bir çocuk suistimali söz konusu. Ama aynı zamanda çocukların da böyle bir şey açık olmalarını, çocukların da direnç gücünün çok hemen hemen olmadığını gösteren bir şey var. İkinci e, üzerinde durmak istediğim e, çalışma, e, Yeşim Ağoğlu'nun son vedası. E, hemen bir, de, bir kez daha söyleyeyim. Bütün e, katılan sanatçı arkadaşlarının değinmem söz konusu değil. E, bu son veda çalışmasını ben, İki metinle birlikte okumaktan yanıyorum. ben Bende uyandırdığı, benim sevk etmişim. Bir tanesi Simon Bayer'in bir metni. 1942 yılında Marsilyadan Amerika'ya gitmedi. Avrupa'yı terk etmeden önce kaleme almış oldu. Hemen, çok kısa bir sürede kaleme almış oldu. Birkaç gün içerisinde kaleme almış oldu. Ondan sonra gemiye bindiği bir metin vardır. İlla da ya da gazabın başlıklı, gazabın şiiri. Başlıklı bir denemedir. Diğeri ise ee, yine Biden 2006 yılında Mayıs ayında, 2006 Mayıs'ında California Üniversitesi'ne vermiş olduğu bir konferans, oradaki konferansın başlığı da asker figürü. İki metni, bu iki metnin görsel uzantısı olduğunu düşündüm ben. Geçim ağının son vedasının. Simone bir etikçiydi aynı zaman, bir düşünür, bir etikçiydi. Her yerde eleştirel olmayı, bakabilmeyi bilen birisiz. İspanya İç Savaşı'na gönüllü olarak katılıyor ama anarşistlerin de kendi alanında şiddet uyguladıklarını hemen fark ediyor. Onları da eleştirmekten geri kalmıyor. Yani sözünde de esirgemeyen bir etikçi. Etikçi olmak da biraz öyledir zaten. Başkalarının da deyişiyle modern zamanların bir azizesi. Ee, Sözün eklemi o metninde İlyada ve Gazab'ın şiirinde Batı düşüncesinin ve bizleri ilgilendiren bir şey Tirova'yı e, çok yakın olan kişiler olarak Batı düşüncesinin temel metinlerinden, kurucu metinlerinden biri olan bu epik şiire çok farklı yaklaşıyor. Ee, ve aynı zamanda burada övülen, yüceltilen kahramanlık nosyonuna çok farklı yaklaşıyor Yeşim, e, Simon Bey'in. Savaşçı sözcünün gerçekte ifade, niye ifade ettiğini bize anlatmış Gücü elinde bulunduran bir kimse giderek acımasızlaştırır. Güç kimin elinde olursa olsun insanı acımasızlaştırır. Şiddete, gad... Ve burada İlladayı çok farklı bir biçimde okuluyor. Bu şiir şiddete, gaddarlığa bir örgüdür diyor Simon Bey. Şiddeti yücelten metinlerden bir tanesidir. Gerçekten öyle. Günümüzde de savaş suçlarının Meşrulaştıracak pek çok şey bulursunuz İlyada'da. Savaşın en büyük acısının da kadınların çektiğini söyler Simonili. Anne olarak, eş olarak, kız kardeş olarak hep savaşın kadınlarının İlyada'da okumasından çıkar. Sonuçta bu. Savaşta erkekler hiç ağlamazlar. Savaşta arkadaşın, en yakın arkadaşının parçalanmış bedenini de görse, düşmanın da görse, onu düşmanı çok acımasız davranan bir savaşçı, en yakın arkadaşının ölümüne de gözünden yaş atmayan bir savaşçı. Ama kadınların yas tutmaları beklenir. Hep yas tutmaları gerekiyor kadınlardan, yas tutuculuğu. Hep göz yaşları matem tutmaları, hep siyahlar içinde giyinilir, siyahları üzerinden çıkarmamaları. Hatta kocalarıyla, ölen kocalarıyla arkasından hiç, hep üzülmeleri hep yaz. O yasın sürekli olması sistemi. Bundan yıllarca önce Diamond Douglas'ın bir şeyi vardı. E, bütün bu yaz tutma üzerine yapmış olduğu bir çok kavramsal bir çalışması, bir CD, albümü vardır. Orada da bunu söylüyordu. O da Yunan ve Ermeni asıllı olarak özellikle o kültürlerde yaz tutmanın kadınlara çok yakıştığını ve kadınlardan beklendiğini söylüyordu. Burada da bu e, Yeşim Ağol da bunu vurgulamış. İkinci şeyde, Alem Badyo'nun metninde ise orada insanda içkin olan bir insanlık dışı vardır diyor. En iyi insanda da çok karamsar bir bakışı bu insana. Ama insanda bir insanlık dışı unsuru vardır. İçimizdeki insanlık dışı unsurunun açığa çıktığı yerler tarihte çok var. Tarihteki bütün kahramanlık öyküleri, aslında anlatılan kahramanlık öyküleri, içimizdeki bu içkin olan, insanlık dışının açığa çıktığı yerlerdir. Tarihte zaferler, insanlık dışının ağır bastığı zamanlardır, zafer kazanmışlar. Bu Benjamin'in şeyini de hatırlatabilir. Bütün muzaffer olanların, muzaffer olanların, zafer kazanmışları yürüyüşleri, aslında tarihin içerisinde barbarlığın yürüyüşüdürler. Şimdi bunlardan bu iki, ben hemen başta da söylediğim gibi bu son vedayı bu iki okumanın e, bu iki metin e, birlikte, ile birlikte okunacağını düşünüyorum. Burada da vedalaşmanı ama burada farklı bir biçimde ele almış Yeşim abi. Göz yaşlarının yerine e, göz yaşlarının yerine dudak izlerini koymuş. Bu bana e, ama oradaki dudak izleri savaşın ne kadar dehşet verici olduğunu ve savaşın en ağır yükünü, bütün acısını genel olarak, ağırlıklı olarak kadınların çektiğini, o kırmızı ruj, kadın dudakları olduğunu ima ediyor, işaret ediyor. Bize bunu hatırlattığını, bu iki metinle birlikte okunabileceğini düşündüm ben. Üçüncüsü yine yine tarih, ve, tarih yazımı ile ilgili Anis Sekya'nın Eksik listesi. Kendisi de burada tanışma, tesadüfen tanıştım da, buraya gelmiştim e, çarşı hafta başında, burada kendisi yukarıda çalışıyordu. Tarih yazımı her zaman, e, genellikle tarih yazımı, hem muzaffer olanlar, hem zafer kazanmışlar, hem yürürler, zafer takları, vekiller onun için, heykeller, anıtlar ama aynı zamanda tarihde onlar yazarlar. Tabii. Tarih, zafer kazanmışların tarihleri. Ve demin İlya'da da söylediğim gibi antik Yunan'daki tarih yazımında diyor Karl Levit, hep kahramanlıklar söz edilebilir. Hep kahramanlıklardan. Dolayısıyla bir bakış olarak o tarih Homer'in tarihi Tüklü'yü tarihi genellikle acımasızlığın tarihidir. Acımasızlığın yüceltildiği tarihlerdir bunlar. Tarihsel <gülüyor> eylemleri hep muzaffer olanlar yapmıştır. En büyük aktörler onlardır. kahraman, Acısızca öldüren insanlar. Ama burada diyor, Hristiyan tarih yazıcıları farklı bir şey getirdiler. Yani teolojik bir yaklaşım da olsa tarihte farklı bir şey getirdiler ve insanın çamukta çektiği acılardan çıkarak, yola çıkarak, ızdırabı, acıyı tarihin konusu getirdiler. Tarihte acı çekenleri anlatmaya başladılar. Ama muzaffer alanlar tabii ki tarihi yazdıklarında aynı zamanda hem duyarsızdırlar, acıya hem de dışlayıcıdırlar. Yani acı çekmeyen insanlar hem dışlanırlar. Burada e, Anis Sedyan hem modern tarih yazıcılığının duyarsız kaldığı bir konuda dışlayıcılığa e, ve karşı bir bizi bir e, bir çağrıda bulunuyor. E, orada dışta bırakılan e, gayrimüslimlerin e, tarihte bizden bir Talepte bulunuyorlar. Sesleri bastırılmış insanlar. Savaşmışlar. Ama e, tarih yasımında anı, dikilen anıtlarda onlar yoklar. Onların isimleri yok. Sessizliğe gömülmüş olan insanlar. Bir gayrimüslim olarak yaşadıkları için zaten önceden, savaştan önce bir öteki olarak düşünülüyorlar. Aldıranlarına. Ama savaşta da e, öldüklerinde de Onları diğer ölenlerle birlikte eşit o ölümde bile eşitlik yok onlara. Tarihin dışında tutulmuşlar. Bastırılmış olan seslerini onlara bize iletmeleri mümkün değil. Anisset bence bu taleplerini bizlere iletiyor. Onların sessiz kalan bu gayrimüslimlerin seslilik içerisinde bizden bir talepte bulunuyorlar. Tarihte hak ettikleri yeri almak istiyorlar. Onlara bu talebi bu talebi bizlere ilettiğini ben düşünüyorum Anisset Bu sanatçı burada bir Tarih, tarihçinin görevini üstleniyor. Hem tarihçinin hem de etikçi olarak bizlere e, bastırılmış olanların tarihin dışında tutulmuş olanların e, tarihteki yerlerini vermemiz gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Dördüncü e, sun, ele almak istediğim şey, bu üçünden biraz daha farklı. Julian Stelebras'ın teşekkür ederim. E, fotoğrafın anatomisi. Bu biraz farklı, biraz fotoğrafa bakan bir şey. Ee, orada bilincinin bulanıklaştığı bir hastalık döneminde düş gücünün çok çalıştığını e, keşfettiğini söylüyor. Bedeninin de e, sağlıksız olduğu bir dönemde. E, Hatırlamanın daha çok hatırladığını söylüyor. Hafızanın bazen e, evet, bellek bazen acı çekerek daha fazla hatırlar. Ama bu bana bir şey hatırlattı. Yıllar, yıllar önce okudum. E, Amerikalı düşünür e, William James'in dinsel deneyimin varyasyonları, çeşitleri. Burada değişik hastalıkların, değişik bilinç evreleri, bilinci değişik evrelere götürebileceğini söylüyorlar. Örnekler veriyorlar. İşte saprak kesesinde rahatsızlık olan bir kişinin. Bunlar doğru. Klinik vakalar gibi değil. Düş gücünü tetiklediğini de söylüyor. Bir Örnek daha verelim isterseniz. Hazımsızlık çeken bir kişinin kabuslar gördüğü söylüyorlar. Mesela Fussel'in ee, o kabus resmini tablosunu yapmadan önce çiğ et yerek yaptığı söylenir. Yani biraz daha hazımsızlık çektiği ee, o gördüğü kabusları da sabahleyin uyanıp hemen stüdyosuna koşup çizdiği söylenir. Bunun ne kadar gerçek olduğunu bir de söyleyen bir efsane midir bilemiyorum ama beden hastalıklarla ateş, belin ateşleriyle bilinç arısı bir, bir düş gücün işleyişi arasında bir bağ var. İkinci bir şey daha söylüyorlar. Şülin Stalebras Şehrin değişik mekanlarının bize hayatı belleğimizi tazelediğini söylüyor. Bu da çok genel bir şey aslında. Bütün modern roman bunun üzerine kurulu. Şehirde dolaşmak, şehirde avarelik yapmak ve pek çok şeyi çocukluğunu hatırlamak, şehrin sokaklarının, meydanlarının, evlerinin çok çeşitli sokak binaların bellek üzerindeki, zihnin işleyiş üzerindeki etkisi. Bütün dediğim gibi Edebiyatının üzerine kurulmuştu. James Joyce'un Ulysses'i, şeyde Dublin'de gezme, Dublin bütün şehir gezmesi, dolaşmasıdır aynı zamanda bütün hatırlattıkları bilinç akışının, bilinç akışını tetikliyor. Keza şeyde, Virginia Bulukta, Ahmet Hamdi Tanpınar'da. Albrecht hiç kupon vertigo'sunu hatırlıyorum. Orada hastalık, bilinci yarılmış olan kimno bakım canlandırdığı tip. San Francisco'nun bütün mekanlarını gezer, köprüleri, sokakları. Orada hatırlar, bir şeyler hatırlar. Yani şehrin keşfederken kendisi de keşfeder, Kendisini de yeniden tanımlar. Bu Julian Stalabras bunu bize hatırlatıyor. Yani şehrin Çocukluğumuzun geçtiği, özellikle de bizleri hatırlatma e, potansiyeli gücünü. Ben bir şey daha var. İngilce ile görüntü, İngilce ve metnin arasındaki bir buluşmadan da söz ediliyorum. E, ben e, bu konuda çok yazmış olanlar var ama daha yerleşik, biraz daha çok bilinenler, e, son takım Roland Barthes, biraz daha farklı bir düşünürün e, değişlerinden yola çıkarak hemen bir iki cümle söylerek konuyu kapatacağım. William Cluysser'in e, fotoğraf konusundaki çok yerleşik düşünceleri sarsan farklı bir bakış açısı vardır. O zamanımızın, bunalı yaşadığımız bunalımları, değerler bunalımına geçiş benim yarattığı o kaotik e, dönemleri, kaotik ortamları, kaotik e, koşulları, aşmada e, fotoğrafın çıkış noktası olabileceğini, işlevsel bir başlangıç noktası ol olabileceğini söyler böyle. Ama şunu da söyler, kültürel metinden, e, görüntü metni, kültürel kültür, metin kültüründen pardon, e, görüntü kültürüne geçtiğimizi söyler. Pulser. E, Stalabras'ın, fotoğrafın anatomisinde bu çatışmayı, e, metin ile, e, görüntü arasındaki çatışmayı e, bir barışıklık, bir barışıklık bir kurabileceğini, oluşturabileceğini söylüyor kendisi. Resmi sanata bakışında da öyle bir şey var, öyle bir girişim var. Yazının keşfiyle den itibaren aslında bu imge ve söz arasındaki aslında yazının metin de sözmüş olarak imgelerdir, harfler imgedir. Yazılı metinde dar anlamda bir imgedir, imgeler toplamıdır. Franser yazının keşfiyle birlikte bir çizgisel tarih anlayışına doğru gittiğimiz. Bunun bu çizgisel tarih anlayışının zaman, tarihsel zaman anlayışı olduğunu, zaman anlayışı, tarihsel zaman dediğimiz ve böylece insanlığın büyülü zamanı geride bıraktıklarını söylüyor. Büyülü zaman paganların zamanı. insanların e, ikonlara e, putperest oldukları, imgelere tapıldıkları zaman, putperest oldukları zaman Fotoğrafın böylece böyle bir görüntü kültürünün böyle putperesliği geri getirme gibi bir şey var, bizim tekrar putperes olma ve diğer yandan da yazılı modern insanın yazılı kültürü e, şey yapması, savunması gibi. Bu, ama burada bir şey var, yani fotoğraf bize her zaman e, gel, bir şey dış dünyadan aldığını bize yansıtırma. Burada eleştirel bir taramadan söz eder e, Frusier. Yani metin, fotoğraf metnine biz bakarız ama oradaki imgeler aslında her bir imge de kendi birçok parçacıkları atomlara bölünmüştür. Orada yüzeyinin fotoğrafın yüzeydedir bunlar. Yüzeyi tararken gözümüz imgeleri başka başka sıralarız biz. Dikkatimiz önce bir merkez alır, bir imgeyi de, merkez alır. Onun yerine başka bir imgeyi koyuyoruz. Böylece önem, kendimizce önem sırasına göre farklı bir anlam veririz fotoğrafa. Buradaki bir başka zamanda baktığımızda farklı bir şekilde oradaki parçalanmış imgeleri dizeriz. Böylece fotoğrafa yine bir başka şey yaparız, Yani burada söylemek istediği fotoğraf aslında bize e, tam da olarak dış dünyadaki gerçekliği e, iretmez. E, onu söylemek istiyorum. Farklı yüzeydeki farklı biçimlerde onları anlamlandırırız. Dalmış olan, yüzeyi dalmış olan ögeleri, yüzeyde toplarken, yüzeyleri tararken. Tarayıcı bakışımız bizim bu algı bütünlüğünün hatta kendimizin içerisindeki bakış da farklı bakışlara yaparak bizlere e, yeni bir e, bakış açısı kazandırabilir. Farklı bir algı kazandırabilir. Yani görüntü yeniden anlamlandırırız. Şifreleri kırarız orada. Ve yeniden bir kurgu tutuştururuz. Burada bir, çok bir sonuçlandıracağım. Sizlerin daha fazla zamanınızı almayacağım. E, son olarak bir şey de gene fotoğrafla ilgili ve Jules Stalabrasing'i e, tamamlayacak bir, bir iki söz. E, Oğudan'ın 1930'larda Weimar Almanyası'nda yaşarken arkadaşı Christopher ile birlikte. Biliyorsunuz Christopher Ishergurt'un bir şeyi vardır. Ben bir kamerayayım. Yani Berlin'in içerisinde ben bir kamerayayım. Burada o kadar Weimar, Cumhuriyetindeki hayat o kadar renkli yani kendisi iki gay, İngiliz şair ve yazar. Weimar Almanyası'nda biraz İngiltere'nin kültüründen, biraz cinsellik anlayışından daha İyi bir ortam buluyorlar kendilerince ve orada da seviyor o ortamı seviyorlar yani şey daha bir e, özgül bir atmosfer buluyorlar Bayern Almanyasında e, bu renkli Almanya, renkli çok cezbetmiş bir e, iş Benim bir kamera olma yeterdim yani edilgen bir yazar ne gördüysem onu bir kamera gibi yazayım ben bunu ben bir yazarsam okuturum yani. Gör sadece gördüklerimi aktarırsam, bir aracı olursam ben, bu dahi yeter. Çünkü hayat çok rengi bu arada. bunu bunun bir itirazı var. Onun da bir şiirinde, ben bir kamera değilim diye başlıyor şiir. Çünkü kamera aslında bir kurgu yaratır. Yani kamera sizi hiçbir zaman olduğun gibi göstermez sana hayatı. Olduğun gibi yap yap yapamazsın. Kamera daima seni aldıdır. Tabii burada. O da esas olarak 1930'larda haber filmciliğinin gelişmesini, gelişmesini ve sinema çok şey yapmıştır. Biliyorsunuz senaryolarda artışlardayız. Özel bir Christopher, Richard Wood, daha sonra Kaliforniya'da yaşadıkları dönemlerde. Sinemayı çok önemli yani sinema ve kamerası ama fotoğraf içinde geçerli. Yani fotoğrafında, kamera genel olarak insanın yanıltıcı olabileceğini söylüyorum. Şiştala burasında da söylediği bu kamera yanıltıcıdır. Yani kameraya güvenmeyin. Ee, şeydeki bir söz vardır. Ee, Malta Şahin'in de filminde Humphrey Bogart Sidney Street'le pazarlık yaparken heykelçik üzerinden içki ikram eder Sidney Street'te. Önce pazarlık yapmadan önce biraz içeriklikler. Ben hiç ben olmak istemiyorum bir şey. Ama bu içinden konuşuyor ve biz onu geride bir ses olarak görüyoruz. Sarhoş olmak istemeyen, sarhoş olmaktan korkan bir şeyle her gereğine asla güvenmemelisin der şey. Kamerayla asla güvenmemelisiniz. Yani fotoğrafçı fotoğrafçı ister istemez sizleri aldatabilir. Bir fotoğrafçının üzerine koyduğu bir şey koyuyorsa size mutlaka bir orada bir başka şey vardır. Bir fotoğrafçıya asla inanmamışsınız diyorum. Ama bunu olumlu anlamda söylüyor. Yani sizle oyun oynar, size aldatmaya çalışacağım. Stalabras da biraz öyle yapmak istiyor. Fotoğraf şimdi bence o e, aldatıcı olduğunu, kendisi fotoğrafla katıldığı için bunu açıkça söylememiş olmakla birlikte biraz e, aldat, aldatma yönünü e, o ima Evet. E, sabrınız için çok çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için bir kez teşekkür. Sabırla dinlediğiniz için ikinci bir teşekkür